Feauzu billahi minash shaytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcıhi ve man ittaba'ahu bi ihsanin ilâ yevmiddin. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve hlul vakteten min lisani yefkau kavli. Geçen hafta en son Ala suresinin tefsirinde kaldık, bitirdik Allah'ımdolsun. Bu hafta Hâşiye suresi, Ala suresinden sonra gelen 26 ayetten müteşekkil ve Mekke'de nazil olmuş surelerden bir tanesidir. Ee, sure adını ilk ayetinde geçen gâşiye kelimesinden zaten görüldüğü üzere almış. Ee, zaten tefsir ederken de manasının ne demek olduğunu beyan edeceğiz inşallah. O yüzden ilk ayette Allah diyor ki Hel gâşiye. Sana gâşiyenin haberi geldi mi? Abdullah ibni Abbas sahabenin büyüklerinden ve tabinin büyüklerinden başka büyük e, tefsir alimleri Mücahit gibi, Ata gibi, Tavuz gibi buna benzer alimler Gâşiye'nin kıyamet olduğunu, kıyametin başka bir adı olduğunu beyan etmişler. Yani sana kıyametin haberi geldi mi demektir. Hatta e, İmam Ahmed'in Müsned'in İbn-i e, Sünen'inde sünneninde ve gene Ebu Davud'un da Sünen'inde tahric ettiği başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kadının birinin bu ayeti okuduğunu istiyor. هَلْ اَتَاكَ حَد۪يْفُ الْغَاشِيَةً Sana kıyametin haberi geldi mi? Cevaben diyor ki, an? Yani geldi, evet bu haber bana ulaştı. Bu şekilde bir hadis rivayet edilmiş, hadis kaynaklarında. Zaten geçen hafta da beyan etmiştik, سَبِّهِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَالَىٰ Rabbinin yüce olan ismini tesbih et. Ne diyorduk? Subhan Rabbiyal الْعَالَىٰىٰ diye Kur'an'a cevap veriyorduk. Peygamber sağ ol, sürekli Kur'an'la konuşma halindeydi. Vucuhu yawma izin khashi'a o gün yüzler korkmuştur. Bu tabi daha önce de beyan ettiğimiz bir noktaya işaret eden bir ayettir. Yüz öyle bir varlıktır ki kalbi kalbin aynasıdır yüz aslında. Zaten bunu destekleyen sünnen sahiplerinin tahric <gülüyor> ettiği şu hadis vardır. Güzel suret ile Güzel suret ile dinde derin anlayış münafıkta bir araya gelmez. Yani güzel bir yüzle dinde derin anlayış münafıkta bir araya toplanmaz. Bunun tam zıttı müminde o zaman ne vardır? Mefhumul muhalefe kuralından yola çıkarak ne vardır müminde? Güzel yüz ve dinde derin anlayış. Yüz öyle bir varlık ki kalbin güzelliğini yansatır. Yani insanın mümin veya münafık, iyi veya kötü... Bir Müslüman olmasının sebebi kalbinin iyiliği veya kötüsü, kötülüğüdür. Kalp de öyle bir varlıktır ki kalbin içerisinde taşıdığı duygular ve hisler nereye yansır? Yüze. O yüzden vucuhu yavma edin Haşia ah. O gün öyle yüzler vardır korkmuştur. Zaten siz bir adamın korktuğunu gözünden dersin gözlerinden belliydi korktuğu. Neredeyse yuvasından fırlayacaktı korkudan gözleri. Öyle mi? Veya bunun haricinde e, bir insanın e, aşırı korku anında deprem gibi mesela değil mi? Sel gibi aşırı işte şimşeğin çaktığı fırtına, hortum gibi değil mi? Yani insanı korkutan bu gibi durumlarda bu gibi durumların her birisinde korkusu, kalpte taşıdığı korkusu yüzüne yansır. O yüzden bu ayet, bu genel kuralı ortaya koymuştur. Yüz kalbin aynasıdır. O yüzden insanın gözleri kalbiyle bağlı ayrı bir organıdır ki gene gözlerde hayır veya şer olduğunu basiret sahipleri görebilirler. Nite, Nitekim bir gün Osman radiyallahu anhu'nun yanına adam biri girdiği zaman diyor ki bu zinakarı çıkartın benim meclisimden. Diyorlar nereden anladın görmüyor musunuz diyor yani. Şimdi gerçekten görmüyor musunuz hani tahçüp ediyor nasıl görmüyorsunuz da tahçüp edilecek bir şey yok insanın kalbinde ne kadar hayır varsa o kadarını görebilir. İnsanın kalbinde ne kadar hayır varsa gözlerden veya yüzden o kadarını anlayabilir. Hatta buna benzer çok kıssa vardır. Sahih hadis vardır. Buna benzer rivayetler vardır. Salihler birbirlerini gördüklerinde tanırlar. Yüzlerinden, bakışlarından, oturmalarından, kalkmalarından. Hep buna benzer İsrailiyat kıssalar, sahih hadislerde var olan geçmiş ümmetlerin halleri. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeyi e, suikaste gönderdiği zaman diyor ki Nasıl tanıyacağım onu? Peygamber sarsam diyor ki onu gördüğünde kalbine korku düşecek. Öyle tanıyacaksın. Niye yüzünde şer var adamın yani? Gözlerinden şeytan akıyor, şer akıyor. Dolayısıyla o gözdeki ve yüzdeki kalbin pisliği, çirkefliği nere yansıyor? Dışarıya. Yani. Tabu o pisliği, çirkefliği dışarıdan görmek için de gene ne lazım güzel kardeşlerim? Göz lazım ve kalp lazım. مُجُوهُ يَوْمَ اِذٍ خَاشِعًا عَامِلَةٌ nasibe Amel etmiştir ama ateşe ulaşacaktır. Hatta bunun tefsirinde bütün müfessirler i̇bn Kesir ve rivayet tefsiri gibi yazılmış, hani rivayetlerin toplandığı bütün Kur'an'ın yorumunu yapan kitaplarda bu ayetin yorumunda şu hadis nakl olunur. Bir gün Ömer radiyallahu anh'u bir rahibi gördü ve rahibi görünce ağlamaya başladı. Rahip ona dedi ki, niye ağlıyorsun ya Ömer? Sonra Ömer rahibe bu ayeti okudu. Amiletun nasibe, yo, e, amel etmiştir ama ateşe girecektir ayetini okudu. Ve ondan sonra rahip de ağlamaya başladı onunla beraber. Hani rivayetler bu şekilde geliyor. Farklı lafızlarla da rivayet edilmiş. Çünkü o rahip ibadetten solmuş, benzmiş, yüzü sapsarı, geceleri uyku uyumamış, Allah'a ibadet edecek diye ama şirk üzere. Hristiyan rahipleri gibi. Onlar küfür üzereler. Onlar İslam üzere, tevhid üzere değiller ki. İstediği kadar ibadet etsin, ibadetten yorulsun. Rahipler e, e, abit adamlardır, ibadete düşkün adamlardır. O yüzden kiliseye çekilmişlerdir. Ve o yüzden rahipler e, evlenmezler. İbadete kendilerini tamamıyla verebilmek dünyaya bağlanmamak için. Ömer bunu gördüğü zaman ağlamaya başlıyor. Ee, tabi bu bir tefsiri ayetin. Ee, İbn Abbas ve başkalarından gene Seleften büyüklerden bu ayetten kastın Hristiyanlar olduğunu beyan ediyor. Humun nasara diyor. Onlar Hristiyanlardır diyor. Allah'ın doğrusunu bilendir. Üçüncü bir tefsiri daha var. Amiletun yani amiletundan kasıt, amel etmişsinden kasıt günahlardır diyorlar. Günahlardır. Şimdi ben o tefsiri yaptığım için bu ayetleri okuduğumda aklınıza şey geliyor. Çalışmış, yorulmuş ateşe girecek. Oysa ki başka bir tefsiri müfessirlerden nakle olunan amiletun, amel etmiş. Nasıl? Bime'ne, biz zunub ve bil maasi ve keba'ir. Büyük günahlar, isyanlar, fısklarla amiletun nasibe. Onlar sebebiyle de ateşe varacaktır. Bu da ayete dair yapılan başka bir müfessirler tarafından yorumdur. Allah subhanehu ve teala en doğrusunu bilendir amiletun <gülüyor> nasibe, amel etmiş, yorulmuş tasla aran hamiye, ne yapacak? ateşe ulaşacaktır ateşe erişecektir e bugün de nice müşrik var ibadet ediyorlar, Allah'a yaklaştıklarını zannediyorlar, Allah'ı razı ettiklerini zannediyorlar, aç kalıyorlar, uykusuz kalıyorlar geceleri sabahları namaz, kadar namaz kılıyorlar, ondan sonra ölülerin Allah gibi her yere yetiştiğine inanıyorlar Ondan sonra ölülerin Allah gibi her şeyi gördüğünü bildiğine inanıyorlar. Ondan sonra ölülerin haşa Allah gibi her istediğini yapabileceğini mezarından zannediyorlar. Şirke bulaşıyorlar. Şirk bir itikada sahip oluyorlar. Dolayısıyla yaptıkları bütün ameller nereye gitmiş oluyor? Çöpe gitmiş oluyor. Ya da Allah'ın sadece göğü idare ettiğini, yerin idaresini insanlara bıraktığını zannedip ayrı bir şirke düşüyorlar. Sanki Allah hiç yeryüzünün idaresine dair Kur'an'da ayet indirmemiş. Sanki Allah hiç bu konuda insanlarla konuşmamış, onları emretmemiş gibi davranıyorlar. O yüzden bu gibi insanlar şirk üzere oldukları müddetçe ibadetleri gökyüzüne kadar da varsa onlara hiçbir fayda vermez. Ancak şöyle küçük bir fayda verebilir. Tabii ki gece gündüz Disko bar gezen, zina eden, fuhuş yapan, alkol içen, uyuşturucu çeken, ne bileyim nefsinin istediği ne kadar azgınlık varsa o azgınlığı yapan insanlar ile gene bu adam müşrik. Aynı şekilde müşrik olup da gece gündüz namaz kılan, işte sürekli oruç tutan insanlar ne yapmazlar? Cehennemde aynı yerde olmazlar. Allah zalim değildir, herkese günahları miktarınca azap eder. Ne kadarsa o kadar. E şimdi adam var müşrik ibadet etmiş, günah hiç işlememiş diğer konularda. Allah'tan gücü yettiği kadar şeriatın furunda korkmuş. Bir adam var müşrik, şeriatın furunda da Allah'tan korkmamış. Sürekli isyan, sürekli isyan. Bunun cehennemde ikisinin yanacağı yer aynı olmaz. Biri daha aşağıdayken biri daha yukarıdadır. Birinin azabı daha şiddetliyken diğerinin azabı daha hafiftir. Nitekim rivayetlerde Ebu Leheb'in dahi haftada bir kez Yaptığı iyilik sebebiyle azabının hafifletildiği Allah tarafından rivayetlerde peygamber sahasından sabit olmuştur. Ebu Leheb bundan faydalandı ise diğer müşriklerin de aynı şekilde faydalanması mümkündür. Tuzka aynin aniyeh Allah Subhanahu wa teala diyor ki orada içerler min aynin aniyeh Aynlar vardır. Yani pınarlar vardır. O kaynak olan ee, kaynak olan içinden işte böyle çeşit çeşit içkinin içeceğin aktığı içkiden kasıt içecek yani güzel içeceklerin aktığı üzüm suyu gibi böyle baldan akan sütten akan güzel insanın hoşuna giden insanı cezbedecek güzel içeceklerden içecekler şey özür dilerim tuzkam' aynı aniye kızışmış bir onlara kızgın bir kaynaktan özür dilerim aniye kafam karşıtı hakkınız ra ee, aniyehden kasıt kızdırılmış su, kaynar su tuz kamini. Aynen aniyeh leyselahum taamun illa min darı içecek olarak kızgın su e, yiyecek olarak da darı diki, darı denen bir şey. Yani müfessirlerin bir kısmı darı için demişler ki o zakkum ağacıdır demişler cehennemliklerin yiyeceği olan bir grupta demişler o dikendir demişler. Bir grup farklı bir grupta. Allah en doğrusunu bilendir ama bu tadı olmayan, yediğinde insana lezzet ve rahatlık vermeyen aksine hani insan hastayken yemek yemek iyice hastalığını arttırır ya hani kötü bir şey yediği zaman iyileşeceği yerde daha da kötü olur ya işte böyle insana azap olacak, farklı bir yiyecektir. Çalışmış, yorulmuş ateşe girecek, o ateşte içeceği kaynatılmış su olacak ve yiyeceği de yiyenlere lezzet vermeyen, tat vermeyen kötü, pis, insana ezya edici olan ya zakkum ya da diken olan yiyecekler olacak. <gülüyor> aç onu yediği zaman aç onu yediği zaman, o darı yediği zaman aç, doymaz. Doymaz. Doymamakla beraber de açlıktan mustağni olamaz. Yani açlıktan uzak duramaz. <gülüyor> o gün öyle yüzlerde vardır ki onlar Nimetlenle ferah bulmuşlardır. Şimdi adamın başına güzel bir olay gelmiş, ne bileyim adam evlenecek, adam işte bir araba sahibi olmuş, bir ev sahibi olmuş, mutlu bir haber almış, kendini sevindirecek bir şey almış. Nereye yansıyor hemen? Suratına yansıyor, diyorsun hayırdır ne var? Çıkar bakalım ağzındaki baklayı, mutlu gördüm seni. Hepimiz mesela bunu görüyoruz. O gün de işte nimetin e, güzelliği yüzlere yansıyacak, nasıl kötülük yüze yansıyorsa İyilik de ne yapıyor? Yüze yansıyor. Vucuhu yevme izin naime O gün öyle yüzler vardır ki onlar nimetlenmişlerdir. Lise'ihe <gülüyor> radiyah. Onlar ki koşturmacalarından razı olmuşlardır. Onlar ki koşturmacalarından razı olmuşlardır. Çünkü bazı insanlar var az önceki ayette söylediği gibi çalışmış yorulmuş ama ateşe girecek. Onun o koşturmacası dünyadayken ki çabası bugün Yahudi, Hristiyanlar dahi hepsi ne yapıyorlar? Ya Allah razı etmek adına koşturuyorlar öyle değil mi? E onlar da Allah'ın sevgili kulları olduklarını zannediyorlar. Oysaki hepsi cehenneme girecekler ayette açıkça ifade ettiği üzere. Bu yüzden Allah teala ikisinin farkını anlatıyor. Bunlar diyor, bu hak üzere, tevhid üzere, delil üzere, burhan üzere bilerek şartlarını yerine getirerek koşturanlar onlar koşturmacaların karşılığı olan razılığı görecekler alacaklar diyor. Fi cennetin aliye yüce olan yüksek olan cennetlerde güzel şeyler yücedir, üstedir, yüksektedir. O yüzden Allah Subhanahu Teala yücelerin yücesidir. En yüksekte o vardır. Onun üstünde hiçbir şey yoktur. Allah azze ve celle yarattığı her şeyin üzerindedir. Onlardan ayrıdır Allah Subhanahu Teala. O yüzden Fevkiyet, yücelik Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Onun Ali ismi vardır, yüce ismi vardır. O yüzden. fi <fî> cennetin aliye onlar yüce olan, yüksekte olan cennetlerdedir ki firdevs cenneti cennetlerin en üstüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah'tan istediğinizde en büyüğünü isteyin, o da firdevstir diyor. Cennetlerin en büyüğü, en yücesi, en yüksek mertebesi firdevs cennetidir. O firdevs de arşın o firdevsin tavanı da arştırılıyor. Allah'a o kadar yakındır yani. Allah'a o kadar yakın olacak o firdevse giren kullar. Allah bizi onlardan kılsın. Fi cennetin aliye lâ tesmev fîhâ Burada bir şey işaret var. Latus tusmev fîhâ Boş şeyler orada işitmezler. Boş sözler orada işitmezler. Dünyadayken çoğu insan helakı duyduğu, dinlediği boş sözlerdir. Akıl ve kalp Neyle dolarsa ancak onu tefekkür edebilir. Kalp ve akıl yanlış, pis, batıl, bozuk bilgilerle dolduğu zaman sonuç da hasat da ona göre olacaktır. Toprağa diken ekerseniz diken çıkar. <gülüyor> Toprağa gül ekerseniz gül çıkar. İnsan dolu hikmet sahibi Allah ve Resulünün sözlerini bilen Allah ve Resulünün sözlerindeki hikmetleri anlayan insanları dinlemezse boş Başı boş, nereden ilim aldığı, ne aldığı belli olmayan, şeytanın insanların kafalarına doğru diye doldurduğu yanlışları din diye veya dünyevi bilgi olarak algılayan, bunları kalbine ve beynine dolduran insanların hasadı da o kadar kötü, o kadar bozuk, o kadar yanlış olacaktır. Cennette lagî olan, boş olan, bozuk olan hiçbir şey ne yapmayacak bu insanlar? Boş bir sözü işitmeyecekler dünyadayken dediğimiz gibi insanların konuşmalarının çoğu boştur. Allah'tan korkup dilinden sakınan çok azdır insanlar arasında. Ve insanların kazandıkları dilleri sebebi nedir? Ve insanları cehenneme yüzleri üstü yüzü koyun sürükleyecek cehenneme atacak şey dillerinin kazandığıdır. Ya Allah subhanahu wa emrettiği hayri emretmek, kötülükten nehyetmek ya insanların arasını ıslah etmek ya da Sadakayı teşvik eden, güzel ameli teşvik eden, güzel nasihatler dışında insanların konuşmalarında hiçbir hayır yoktur ayette anlattığı üzere. İnsanların konuşmalarında hiçbir hayır yoktur. Çünkü konuşmak insanı yapacağı doğru işlerden alıkoyar. Konuşmak insanı yapacağı doğru işlerden alıkoyar. Mümin ile münafın en temel ayıran vasıf müminin ameli, münafın konuşmasıdır. Çünkü Allah subhanahu wa diyor ki sen o münafıkları göreceksin. Onlar konuşsalar onların sözlerini herkes dinler. Onlar konuşsa öyle konuşurlar, öyle güzel konuşurlar ki. İnsanların hepsi onların sözlerini ne yaparlar? Dinlerler. Ama diyor Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle onlar duvara yaslanmış içi boş kütüklerdir diyor. Onlar duvara yaslanmış, içi boş kütüklerdir. Şimdi neden Allah Subhanahu Taala münafıkları anlatırken bu misali veriyor? Yani onlar kütükler ama ne? İçi boş. Kütük dediğin şey kuvvetlidir, değil mi normalde? Kütük dediğin sağlam olur. Güçlü bir şeydir dışarıdan baktığında. Ama münafık dışarı böyle güzellik gösterse de sanki İslam tevhid işte salih amel buna benzer güzellikler var gibi dışarı lansı etse de kalbi içi pislikle doludur. Tıpkı içi çürümüş ağacın misali gibidir. İçi çürümüş, içi pis, temiz olmayan. Ancak bırak konuşsun amelden uzak dursun. Ancak gevezelik yapsın. Ancak boş sözler konuşsun. Ki Allah bak işaret ediyor cennet ehli boş söz konuşmazlar. Latus <gülüyor> تُسْمَعْفِيهَا لَغِيَّهِ Onlar, onlar, orada لَغِي olan, boş olan sözler işitmezler. Dediğim gibi insanların çoğu konuşmaları nedir? لَغِي'dir, boştur. Allah Azze ve Celle Subhaneh ve Teala bundan bizleri men etmiştir. O yüzden akıllı kimse ne konuştuğuna, neyi hikmetle konuştuğuna dikkat eden adamdır. Ahmak kimse ne konuştuğuna dikkat etmez. Kendini bu konuda hesaba çekmez, Filtresini koymaz. Ebubekir radıyallahu anhu ölürken e, demiş ki dilini tutarak tutarak seni cehenneme götürecek budur demiş kendi kendine. Gene seleften naklo olunur. Birçok ilim ehlinin e, zühd kitabında takva kitabında Ebubekir dilinin altında iki tane taşla gezermiş. Konuşacağı zaman o taşları çıkartırmış. Çıkartana kadar da düşünmeye vakti olurmuş. İnsan düşünmeden konuşunca aklına ilk geleni konuşacak. Belki o gelen şeytandan, belki melekten, belki nefsinden. Allahu Alim Alem. Kimden geldiği belli değil. O yüzden ağzına koymuş ki taşı konuşmadan önce biraz düşünmeye vakti olsun. Çünkü söz ağzından çıkana kadar o senin esirin. İster salıverirsin, ister tutarsın. Ama söz ağzından çıktı mı artık sen onun esirisin. Mafya babaları iyi bilirler bunu. Çete başkanları iyi bilirler. Yani reis emretti mi, bit mi bittidir yani. O söz affedersin bütün çeteyi, mafyayı da dağıtsa itibar korumak istiyorsan yapılması lazım. Yani. Olmazsa olmaz. En küçük sokak e, köşelerindeki grupların dahi bildiği bir şeydir. Yani. Netice itibariyle e, insan sözü konuşmadan önce çok çok tefekkür etmesi gerekir ki Allah Subhanahu ve yanın huzurunda ona hesap vereceğinde veya dünyadayken veya dünyadayken o sözün bir gün bedelini ödeyeceğini bilerek ona göre Allah'tan sakınıp korkup hak sözü konuşsun. Hak sözüyle ne yapsın? Amel etmeye kendini zorlasın. İnsan kendi kendine bir şeyleri vaat ettiği zaman, bir şeyleri konuştuğu zaman yerine getirmese sözünün ağırlığı gider. Öyle mi? Ya adam biri var diyor ki ben diyor bunu yapacağım sen 5 gün bana müsaade et ben vereceğim mesela ticarette çok olur. E niye diyorsun 5 gün arkadaş paranın geleceği belli değil ki de ki şu an param yok ama bilmiyorum ne zaman gelirse o zaman verin bak bu söz. Bu söz senin paran belki bir ay sonra geldi bir ay sonra verdin ama bak sözünü tuttu derin ki ne zaman gelirse o zaman vereceğim. E sen desem 5 gün sonra gelecek, 5 gün sonra vereceğim. 5 gün sonra geldi, para gelmedi. Adam geldi, haydi para ver. Para gelmedi. Ya yalan konuşmuyor Para gelmedi. E abi dün söz verdin, bak söz ağzından çıktı. Şimdi sözün esirisin sen. Senin sözünün itibarı yok oldu, bitti. Bu sadece ticarette alışverişli değil ki. Yani dünyevi bütün işlerimizde geçerli, uhrevi bütün işlerimizde de geçerli. Bak şimdi buradan, Dünya misalinden gelelim ahiret misaline. Allah subhanehu ve teala azze ve celle bizi ruhlar aleminde yarattığı zaman bize bizden bir söz aldı. O da Allah'a şirk koşmadan şirksiz bir şekilde tevhid üzere ibadet etmek. Ne emrederse emretsin itaat etmek, ne yasaklarsa yasaklasın ondan sakınmak ve kaçınmak. Ne yaparsa, bize neyi emrederse ona rıza göstermek, teslim olmak. Allah sana mirastan bu kadar taksim etti. Kadına bir, erkeğe iki. Sen dedin ki ruhlar aleminde ben rıza göstereceğim. Kadını, erkeği, herkes. Allah sana dedi ki kılık kıyafetin böyle olacak, görüntün, şeklin, şemalin, saçın, sakalın böyle olacak. Allah sana bir emirlerde bulundu. Sen ruhlar aleminde dedin, ne emrediyorsan ya Rabbi. Çünkü sen beni yarattın. Sen benim ilahım. Sen benim Rabbim. He? Sözün ağırlığını istiyorsak şimdi oraya geleceğiz. Sözümüzün ağırlığı olacaksa bir geçerliliği olacaksa amelimiz de olacak. Allah'a bu sözü verdikten sonra Allah dünyayı gönderdi şimdi ispat istiyor. Hadi bakalım. Hadi sözünüzü doğrulayın. Mal da Allah yolunda verecektin. Canı da Allah yolunda verecektin. vaktini de verecektin. Çoluk çocuğun da verecektin. He? Elinde ne varsa Allah'a verecektin. Bunun sözünü verdin ruhlar aleminde. Dünyaya geldiğin artanını verdi. Malda da, canda da malda da, canda da sahip olduğun bütün varlıklarda, zamanda, akılda, her şeyde Allah'a artanını verdi. Allah senden bunu istemedi. Verdiğin sözün arkasında duracaksın arkadaş. Dünyada itibarın yoksa ahirette de itibarın yok. ha? Dünyada söz verdiğin mi sözün tutmayacağı itibar görmüyorsan da ahiret günü mü itibar göreceksin Allah'ın huzurunda. Kim de Allah'a verdiği sözün arkasında ne kadar durduysa Allah'ın katında da o kadar itibarı var. O yüzden Allah Subhanahu ve dedi ki: minel mu'minin Müminlerden öyleleri var ki normalde müminin lafzı Arapça erkekleri ifade eder. Yani minel mu'minat demiyor Allah. Minel mu'minat deseydi mümin kadınlardan olurdu. Allah diyor ki minel mu'minine. Müminlerden, erkek müminlerden ricalun. Bak tekrar erkekliğe vurgu yapıyor Allah. Minel mu'minine ricalun. Mümin erkeklerden öyle erkekler vardır ki minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh. Allah'a verdikleri ahde söze sadakat gösterdiler. Yani Allah'ın yolunda canı vermek, Allah yolunda cihad etmek, Allah yolunda kanını dökmek, Allah için kendinden geçmek bunun sözünü ruhlar aleminde verdiler. Ve o erkeklerin içerisindeki erkekler o söze sadakat gösterdiler. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh femenhum men qaza mahbe ve men hum Kimisi o sözünü yerine getirdi, kimisi de yerine getirmeyi bekliyorlar. O yüzden hem dünyada itibar isteyenlere söylüyorum, hem de ahiret günü Allah'ın huzurunda itibar görmek isteyenlere söylüyorum. Konuşmadan önce 50 kere düşünün, konuştuktan sonra da konuştuğunuzu yapın. Hem dünyada hem ahirette itibar istiyorsanız, hem dünyada insanlardan, hem ahirette alemlerin Rabbinden istiyorsanız Konuşmadan önce 50 kere düşünün, bir kere konuşun. Konuştuğunuzda da onu yapın. Onun başka kıssasını da Tövbe süresini daha önce de anlatmıştım. Allah Resulü sallallahu tebük seferi için infak istediği zaman bazı müminler 3 dört tane hurma getiriyorlar. Diyorlar ya Resulallah bizim elimizde bu kadar var, bu kadarını verebiliyoruz. Al infak olarak sana. Orada üç tane münafık oturuyor, dalga geçiyorlar. Ya üç tane hurmadan infak mı olur? Bak öbürü bilmem on kilo bilmem ne getirmiş bir çuval bir şey getirmiş üç taneden infak mı olur diyorlar Resulullah diyor siz getirin Aleyhisselatü Vesselam diyorlar bak söze bak şimdi diyorlar ki ya Rasulallah biz hurmalı ektik seneye hepsi çıkacak çıkınca biz sana onu vereceğiz yalan konuşuyor sadakat yok verdiği sözde kalbiyle söylemiyor diliyle söylüyor ve Allah münafıkları da vasf vasfederken, vay kuluğuna bir elsin etihi mafi kuluğu Onlar kalplerinde olmayanı konuşurlar diyor. Onlar kalplerinde olmayanı konuşurlar. Diyorlar seneye vereceğiz. Seneye oluyor. Bütün hurmalık mahsul veriyor, ortada infak minfak yok. Hepsini satıyorlar. Parayı da cebine indiriyorlar. Hiçbirinde infak etmiyorlar. Allah ne yapıyor? Bak bir söz verdiler Allah'a, o sözü de tutmadılar. O yüzden normalde adak mesela insana vacip değildir değil mi? Mesela adam ada kadar der ki bu hastalıktan kurtulursam bir tane deve keseceğim. Mesela Allah onu hastalıktan kurtarır, o adama vacip olur deve kesmek. O deveyi kesmese cehennem azabına girer. Müslümansa tabii, müşrikse zaten cehennemden çıkamayacak da. Müslüman bunu ahdettiyse, yapmadıysa cehennem tehdidiyle karşı karşıya. Halbuki ona vacip değildi. Namaz, oruç, zekat, hac gibi, cihat gibi vacip miydi ki sanki? Yok. O kendi kendine vacip kıldı onu zaten. O kendi kendine vacip kıldı. Yani söz verdi. Artık o söz yerine gelmek zorunda. Hem dünyanın hem ahiretin itibarını isteyen sözünü yerine getirmeli, boş konuşmamalı, çünkü bilmeli ki boş konuştuğu şeyler onun itibarını yok edecek, onun sıtkını nifaka çevirecek olan şeyler. İnsan yaşadığı şey ahlak denir kendine. Şimdi hep vaad et, vaad et, et hiçbirini yapma. Politikacılar hepsi yalancı mesela. Halka vaat ediyorlar, vaat ediyorlar, hiçbirini yapmıyorlar. Adamda karakter oluyor artık ya. Yani. E bırak politikacıyı, yani millet bir millet ticaret yaparken öyle. 50 tane tekrar üzerinde 50 tane yalan söylüyorlar. Elli takla atıyorlar. Lafları dolandırıyorlar. Kelimelerle oynuyorlar. Öyle mi? Onu kim yaptı? Ehli kitabın alimleri yaptılar. Ne yaptılar? Yulvuna bir yulvuna asine ayet-i Allah de diyor ki onlar dillerini böyle eğer bükerler litahsebu minel kitap. O söyledikleri şeyi sen kitaptan ayet zannedesin diye. Şimdi adam bir ayet meali yazmış. Meale Alman Allah'ım. Allah bu sözleri söylememiş yani. Öyle bir yorum yapıyor ki adam. Yorumu Allah'ın sözü diye yazmış oraya. Niye? Birilerini razı edecek ya meal yazarken. şimdi Öbür türlü ifadeler yazsa işte cihadı yazıyor ki işte vatanı için savaşanlar. Ne alakası var arkadaş yani? Cihad dediğin Allah'ın kelimesi yüce olsun diye savaşmaktır. Mesela insanları böyle dilleriyle öyle sihirler, öyle laflar döndürüyorlar ki zannetsin ki insanlar onlar kitaptan bir şeydir yani. Oysa ki Kitap <الْكِتَاب> ayette مِنَ gibi O kitaptan değildir yani. Allah'ın katından değildir. Ticarette bu böyledir, din anlatırken bu böyledir, birbirimize verdiğimiz sözleri yerine getirirken böyledir. O zaman ne yapacağız? İtibar istiyorsak hem dünyada bu ahirette boş sözden sakınacağız ve sadece yapabildiğimiz şeylerin vaadini ve sözünü vereceğiz. Zaten bu münafıklığın Dört hasletinden biridir. İza va etti zaman ona ne yapar? Muhalefet eder. Fiha aynun cariye. Orada boş söz işitmezler dedikten sonra fiha aynun cariye. Orada akan ırmaklar vardır. Ya yani karıştırdığım ayet bu ayet az önce şey yaptım. Fiha aynun cariye. Orada öyle pınarlar vardır ki akar. Sütten, baldan, şaraptan güzel içeceklerden. Orada yüksek oturaklar vardır. Orada yüksek oturaklar, cennetliklerin yaslandıkları, karşılıklı oturdukları, sohbet ettikleri, öyle mi? Bir evde oturduğun zaman milletin ilk baktığı şey koltuklar oluyor mesela. Şimdi zaten bir koltuk yapıyorlar, firavunda yoktu herhalde öyle bir koltuk. İçine yatınca <gülüyor> kalkamıyorsun bir daha içinden. Uykun geliyor orada nasıl, nasıl yat edeceksin, nasıl Allah ahirete hatırlayacaksın abi? Bir yapmışlar böyle yaldızlı, altınlı böyle kendini dine nispet eden adamlardan konuşuyorum ha. Hak zaten uçmuş onlardan hiç konuşmuyorum. Onlar ayrı bir alemde yaşıyorlardı. Yani kendine Müslüman diyen adamlardan tevhid ehlinden konuşuyorum ha. Firavun'da yok o koltuk ha. Bir gün misafir oldum. Kardeş ben yere oturabilir miyim dedim. Ya bura bana biraz şey kaçıyor yani. Yüreğim gıcıklanıyor. Ben şimdi sana Musa almaktan bahsedeceğim, firavun gibi oturuyorum dedim. Kusura bakma oturabilir miyim yere izin verdi de yere oturdum yani. Dünyada bile insanın hani fıtraten sevdiği hoşuna giden şey güzel oturaklar. Allah da cennette bundan vaat ediyor yani. فِيَهَا سُرُرُمْ Marfua Yüksek böyle gözlerin e, taçup ettiği, beğendiği yüksek oturaklar vardır. وَاَكْوَابُ mevdua <مَوْضُعَة> Konunmuş kadehler. Yani o güzel içeceklerin, güzel pınarlardan alınan, güzel içeceklerin konacağı güzel kadehler vardır diyor. وَنَمَارِكُ مَسْفُوفَ Dizilmiş koltuklar ve yastıklar. Allah cennet ehlinin halini vasf ediyor. Ötekileri cehennemde caiz yanıyorken, ötekileri hayız kanı irin içiyorken, ötekileri ateşten yatakların üzerinde yatıyorken, Ateşten yastıkların üzerinde yatıyorken bunların da cennette var olduğu güzellik. Bu da dünya hayatının ne kadar geçici boş olduğunu zaten ortaya koyuyor. Yani şurada sıkacan dişini 60 sene ha. Biraz fakirlik, biraz üzüntü. Ya burada her yaştan abi var. 40 yaşında da 45-50. Her birine sor, bir dakika yaşıyor zanneder ha. 25 yaşındaki de öyle zanneder. 15 yaşındaki de onda zanneder. Sizin için yaşadığınız an vardır. Başkası yalandır yani. Geçmiş geçmişte kaldı, geleceğin geleceği belli değil. Bir varsa şu anınız var yani. Yani an, anınızda, yaşadığınız anda Allah'tan korkup, dişinizi sıkıp Allah'a itaat edeceksiniz. Bir gözünüzü açacaksınız, cennettesiniz yani. Eğer Allah'tan korkup sakınır yaşarsanız. Yani ya Allah'tan korkmadan, Allah'ın ne dediğini umursamadan, bakmadan vurdum duymaz bir hayatsa bir açacaksınız gözünüz, ateş. Sonra geri dönmeye çalışsan da dönemezsin ya. Yani. وَزَرَاب۪يُّ مَبْثُوسَهُ Serilmiş halılar vardır. Müfessirler mebthusah <مَبْثُوثَه> böyle yorumlamışlar. Serilmiş halılar şeklinde. Ve Allah subhanehu ve teala cenneti böyle vasfettikten, cehennem ehlini, cennet ehlini anlattıktan sonra diyor ki اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلْ <خُلِقَة> يَقَدْ Görmüyorlar mı Allah deveyi nasıl yarattı? Şimdi burada Allah hep bildiğimiz şeyleri tefekküre çağırıyor. Aslında yani deveyi biliyoruz yani Araplar çok iyi biliyor. Biz değil de hani o dönemdeki Arapların içli dışlı olduğu çocuğundan kadınına, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına herkesin bildiği bir şey deve. Devenin üzerine biraz tefekkür edersen deve aylarca çölde susuz yaşayabilir, kanıyla karışık suyu bir depo edebilir, o depodaki suyunu aylarca kullanabilir. İşte devenin ayağı yere bastığı zaman kumda batmayacak şekilde açılır. O yüzden deve ne kadar ağır olursa olsun kuma saplanmaz. Yani deveye dair oturun bir belgesel izleyin böyle National Geographic'in hazırladığı BBC'nin falan hazırladığı. Gerçekten çok büyük Allah subhanahu wa ta'ala'nın sanatı var orada. Zaten Allah musavvirdir en güzel şekilde şekillendirendir. Allah subhanahu wa ta'ala'nın sanatının ne kadar büyük olduğunu insan görüyor ve diyor Rabbim senin şanın ve izzetin çok yüceli. Ama burada hani asıl bakmamız, iştigal etmemiz, kafamızı yormamız gereken yer burası değil. Efelem yanzuru yanzuru efele yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat. Bakmıyorlar mı deve nasıl? Yani Allah'ın yarattığı şeylerde Allah'ı tefekkür etmiyorlar mı diyor? Şimdi nice ayet var. Kafirler yer bakıp geçiyorlar, tefekkür etmeden. İnsanın dünyevi koşturmacası, işi, evi, hayatı Tefekkürden alıkoyar insan. Nedir tefekkür? Düşünce. Ahirette nasıl bağlanacaksın? Düşüneceksin ki bağlanacaksın. Tefekkür edeceksin yani. Affedersin sevgilini tefekkür ettiğinden az değil yani daha fazlasın. Çocuğunu tefekkür ettiğinden, gelecek malını tefekkür ettiğinden daha fazlasıyla ahireti, ölümü, Allah'ı hatırlaman lazım. E tabi bunun için dünyaya sırtını dönmek lazım. Dünyayla iç içe onu düşünemezsin yani. Kimse kusura bakmasın. E, su ateşi söndürmez diyemez kimse. Ateşi üzerine su geldi mi söner. Dünya ile ahirete bağlılık da bu iki zıt gibi. Yani sen dünyanın içine girdiğin zaman ateş olarak sönersin yani. Ateş istediğin kadar alev topu ol. İstediğin kadar cürmün yer yaksın. Suyun içine atladın mı bitti o iş sönersin, köz olursun, simsiyah olursun. Dünya hayatına da dalan birinin o koru közü hala yanar bir vaziyette tutması akıl ve şeriat katında man kabul edilir bir şey değil zaten. O yüzden Allah sahabeyi hayra götürmek istediği için, onlara yüceler yüce mertebeler vermek istediği için Allah sahabeye dünya vermedi. Çok aç kaldılar. Karınlarına taş bağladılar. Ayşe diyor Resulullah'ın evinde günlerce ateş piş ateş yakılmadı yemek pişirmek için Aleyhisselatu Allah'ın peygamberi aç kaldığı gün sabahleyin kalktığında sorarmış evde yiyecek bir şey var mı? Yok deyince o zaman oruca niyet ettim deyip oruç tutarmış Allah'ın peygamberi Aleyhisselatu Allah onu sevmediğinden mi bununla imtihan etmiş? Yok. Allah onu sevdiğinden ona onları vermemiş. Allah bu kadar adamın bu kadar nimet veriyor da sanki sevdiğinden mi veriyor bunlara? Teknoloji, şu bu, nimetler, kolaylıklar, yeni icatlar, hayatları günden güne kolaylaşıyor. Niye? Yeryüzünün hepsi Allah'a razı ediyor da Allah mükafat mı veriyor? Yok. Hepsi Allah'a gazaplandırdıkları için ekserisi çoğunluğu Allah azsınlar da azsınlar diye onlara nimet veriyor. İyice Allah unutsunlar. <gülüyor> fe fe nesiye nesi, onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu diye ayet var. Ben hatırlayamadım şu an Arapçasını. Allah subhanehu ve teala nasıl onlara kendini unutturur? Verdiği nimetlerle unutturur. Nimetin içerisinde insan Allah'ı hatırlamaz. O yüzden Allah diyor, ya tefekkür etmezler mi? Yani bakmazlar mı Allah deveyi ne güzel yaratmış? Hiç mi kafalarını çalıştırmıyor? اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى keyfe كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى semai كَيْفَ rufiat. Gök nasıl kaldırılmış bir baksınlar çünkü yaratılışın ilk halinde yerler ve gökler birdi Allah onları ayırdı. Gök yerin üzerine düşmüyor mesela o kadar cismi çeken yer göğü çekemiyor kendine. Direksiz zaten ayette söylediği üzere Allah direksiz gökyüzünü tavan yaptı yeryüzüne. Normalde akıl ve mantık hep neyi kurması lazım? Bak bu binanın kolonları var olmazsa tavan çöker yere birleşir. Allah diyor görmüyorlar mı bak kolonsuz dikmişiz bu dayanaksız biz bu göğü dikmişiz kaldırmışız bunu tefekkür etmezler yani. <gülüyor> O ilal الْجِبَىٰلِ كَيْفَ نُسِبَتْ Dağlar nasıl çakılmış yeryüzüne görmezler yani. Gene BBC'nin, Eşim, belgesellerini izleyin. Dağların yeryüzündeki işlevine bakın. Çok büyük işleri var öyle alelade konmuş toprak birikintisi değil yani dağlar. Çok büyük işleri var Allah boş iş yapmaz. İnsan yapar ama Allah yapmaz. Allah'ın yaptığı celal-celalın her işte sonsuz hikmetler vardır. Wa ilal ardikhefesutihat yeryüzünün nasıl yaydığını, açtığını, döşediğini görmediler mi? Fekirinleme antemu fekir sen hatırlat, senin görevini hatırlatmak. Yani sen cıbbar değilsin. Ne yapalım adam fayda almıyorsa. Kendimizi parçalaman, yırtmanın anlamı yok. En fazla kendimiz Müslüman ölürüz. Millet iman etmiyor da diye de kendimizi üzmemiş oluruz. Allah peygamberi de hatırlatıyor yani. Sen hatırlat, senin için hatırlatma. Yoksa kendini bu konuda sıkma, üzme. Les de aleyhim bir musaytir. Sen onlar üzerine zorba değilsin. Yani zorbalıkla bu din anlatılmaz. Özellikle genç kardeşlerime söylüyorum. Tevhidi yeni öğrenen, yeni anlayan ailelerine tevhid anlatacağız diye zorbalık yapıyorlar. Olmaz. Sen güzellikle nasihat edersin, ister amel eder, ister etmez. Gideceği en son yer cehennemin dibi, iblisin yanı. En sona asla asla insan haddini aşsa aşsa, gideceği en son yer iblisin yanı cehennem, iblisten daha azgın olamaz. En son yer cehennemin dibi. Dolayısıyla e, insanın nasihat ederken zorba olarak, zorlayıcı olarak değil. Ayette dediği gibi, وَقُلْ لَهُمْ kavlen بَلِغًا Sen onlara belig bir söz söyle. Kalplerine at bırak, sonra onlar düşünsünler, bırak. Çünkü hak adamın kalbine düştü mü fıtrat gereği insan uyuyamaz. Onu tefekkür eder, düşünür. O yüzden bir tane akraban var diyor. Seninle konuştun mu üç gün uyuyamıyorum diyor. Niye ateşi hatırlatıyorum adama. Diyorum müşriksin, küfür üzere öleceksin yani. Kafan basıyor mu diyorum. Ebedi cehennemden çıkamayacaksın. Kuş kadar beynim varsa bence düşün derim yani. Hani... Matematiksel baktığın zaman benim bir iddiam var sen cehennem ehlisin. Sen diyorsun yok ben cennet ehliyim yüzde elli yüzde elli. Bak diyorum yüzde elli azı bir oran değildir matematiksel hesaplarda. Yani kuş kadar beynin varsa bence düşünmen lazım. Bence tefekkür etmen lazım. O yüzden üç gece uyuyamıyor. O yüzden karşılaşmak istemiyor. Karşılaştığımı yolunu değişti Ama insan ölüm anında ayette dediği gibi işte bu öteden beri senin kaçtığındır dönecek. Kaf suresinde Allah böyle söylüyor. Bu senin öteden beri kaçtığın şeydi. Kaçmakla ondan kurtulamıyor. Bu böyle yani. Ya bu e, deveyi güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin diye bir söz var ya. Senin öyle bir seçeneğin yok. Bu deve güt, gütmek zorundasın. Ben çobanlık bilmiyorum yapamıyorum yok. Kulluk böyle bir şey yani. Alternatifin yok. Ya yapacaksın ya yapacaksın. İkinci bir şıkkı yok bunun yani. O yüzden Allah'la kimse pazarlığa girmesin. Din pazarlığına kalkışmasın yani. Buraya kadar yaşarım. Buradan sonrası olsa da olur, olmasa da olur, olmaz. Din bir bütündür. Kim onu parçalarsa helak olur, cehenneme gider. İlla men tevelle ve kefer. Ancak tabi kim yüz çevirir, küfür ederse o müstesnadır. Ona da ne olacak? Fe yu'adzibuhullahu azabel ekber. Allah ona en büyük azap ile azap edecek. En büyük azap. Ne o en büyük azap? Ahirette cehennem. Dünyada ne? Allah bizim gibi bela adamları musallat eden ondan sonra şeytanlara. Allah diyor ki katiluhum hatta yuazibkumullah yuazibhumullah biaydikum. Onlarla savaşın. Allah sizin elinizle onlara azap etsin. O yüzden Amerika'nın pilotu ve uçakta kabinde kafa yiyor El Kaide işte teröristler deyip adamı bağlamışlar oraya. Pilot yardımcı pilot indirmiş uçak. Adam Triplere girmiş kendi kendine. Oysa ki öyle bir şey yok. Ne korkusu? 3-5 tane yiğit çıkıyor, erkek çıkıyor. Bir şeyler yapıyor. Bir yerleri aşağı indiriyorlar. Bak ondan sonra ne oluyor? Azap adamlara. Adamlar uçakta rahat uçamıyorlar yani. Her sakallıya uçakta böyle bakıyorlar. Her uçakta bir tane polis var. Ne oldu yani? Korku niye? Allah'ın büyük azabı vermiş dünyada. Müminleri musallat etmiş kafirlerin üzerine. Daha ne olsun yani? Beşar'ın dibine kadar giren gene sakallılar. Amerika'nın dibine kadar da giren sakallılar. Dünyanın her tarafında bu sakallılar. Guantanam'ı açıyorlar yetmiyor. Pakistan'da Bagram hapishanesi açıyorlar yetmiyor. Irak'ta bu Ghireyp açıyorlar yetmiyor. Her tarafta dolduruyorlar, işkence yapıyorlar, öldürüyorlar. Çoklarının da adı sanı yok ortada. Nereye gittiği belli değil adam. Bir gün bir tane siyah jipin içine atmışlar götürmüşler. Adam nerede belli değil. Ama sonu gelmiyor bu adamlara. Bu işte Allah'ın o kâfirlere dünyadaki azabıdır. Neden? Çünkü Allah dedi ya, "Les aleyhim bir musaytir. Sen onlar üzerine zorba desin إلا ama kime zorbalık yapacaksın? Men tavalla ve kefar. Yüz çevirip düşmanlık eden, kibirlenen, küfreden kâfirler var ya, onlara yapacaksın ya." Yani. Allah diyor ki, "Fe katilu eimme't kufra la imanalehum." Küfrün imamlarıyla savaşın, onların imanı yoktur. Küfrün imamlarıyla, önderleriyle, çünkü o şeytanlar insanları saptırıyorlar, azdırıyorlar. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim siyerini okursa, kim peygamberin hayatını net, bürütsüz ve açık bir şekilde okursa, kesinlikle şunu görecek güzel kardeşlerim. Suikast, suikast, suikast. Peygamber o kadar adamı suikast öldürtmüş ki. Siyeri açın okuyun o kadar siyer yazılmış ki. Ve Müslümanların kadınlarına şiirlerinde dili uzatan şair-i Mekke'de öldürtmüş mesela. Müslümanların dinine küfreden kadını öldürtmüş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şiirleriyle Müslümanların kadınlarını namussuzca ahlaksızca ağzına alan bir tane kadını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem suikast öldürtmüş. Kim Resulullah'ın sünnetine bakarsa bunu görür. Dinde zorlama yoktur. Herkes özgürdür. İster Hristiyan ol, ister Yahudi ol, ister Ateist ol. Ne olursan ol. Ama kendine Müslüman deme şirkinle beraber. Orada zorlarız o zaman tabi de. Çünkü müşrik için iki tane seçenek var. Ya Müslüman olacak ya da kılıcı kabul edecek. Hangisi ise o. O yüzden Peygamber sallallahu İslam devletinde Yahudi ve Hristiyanlardan vergi alıp yaşamalarına izin veriyorken Aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerden vergiyi de kabul etmiyordu. Başka anlaşmaları da kabul etmiyordu. Ya diyordu İslam ya da kılıç. Seçin diyordu hangisini seçiyorsanız. O yüzden diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bu istu beyne yedeyi sa' Hatta yu'bedullaha <gülüyor> vahdehu Kıyamete yakın kılıçla gönderildim ki yalnız Allah'a ibadet edilsin. Hatta yu'bedullahu vahdehu وجول الذل والصغار على, عَلٰي من خالف امري zillet ve aşağılanma emrime muhalefet edenlerin üzerine de yazıldı diyor. Bu Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği sahih hadis. Allah Resulü kıyamete yakın bununla gelmiş. Umirtu an uqatilennase hatta yashhadu en la illa Allah wa anni rasulullah. İnsanlarla la ilaha illallah deyip Muhammedur Resulullah deyinceye kadar Savaşmakla olundu. Okuyup geçmeyelim. Gırtlağımızdan aşağı insin. Neyle emrolundu? Uqatilen nase hatta yaşadı en la illallah. La ilahe illallah dinini yaşayana kadar savaşmakla. Savaş peygamberiydi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 10 senelik Medine döneminde 24 tane savaşa çıktı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 24. Bu senede 2.4 savaş yapar. Bazıları ufak seriyelerdi, bazıları Bedir, Uhud ve Hendek savaşları gibi büyük savaşlardı. Mute ve Tebük seferleri gibi büyük seferlerdi. Bazıları da küçük ordu birliklerini gönderdiği seferlerdi. Peygamber vefat etti, onun talebeleri at sırtından, kılıç ellerinden indirmediler. Sad ibn-i Vakkas gitti, Farslılarla savaştı. Amr İbn-i As gitti, Mısır'ı fethetti. Muaz'ı Yemen'e gönderdi. Her biri bir yerde savaştaydı diyebilirler devleti kurduk, gücü kurduk, elimizde imkan var, zenginleştik, bırakabilirlerdi, bırakmadılar. Çünkü peygamberden bunu miras aldılar aleyhisselatu vesselam. Ve peygamber onlara bunu öğretti aleyhisselatu vesselam. İşte kafirlere en büyük zulüm böyle müslümanlar. Fe اللّٰهُ عَذَابَ الْاَكْبَرِ اِنَّ اِلَيْنَ اِيَابَهُمْ Şüphesiz onlar dönüp dolaşıp bize gelecekler. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer Kürtçü dükkandır diyorlar ya. Ölecek yani. Öyle veya böyle ölecek yani. Mezara girecek. E, Tayyip Erdoğan bile propagandasını yapıyor. Diyor Faiz Dovis'i de <gülüyor> kabre aynı giriyor. Bakkal Mehmet Efendi de aynı giriyor. Doğru söylüyor. O da bu kabre aynı bizim gibi girecek. Biz de gireceğiz. E, kabrin içerisinde kimse tolerans yok. Bu başbakan bu altta o öyle böyle. O zaman işte insana yaptığı küfürlerin ve şirklerin insanları saptırmanın hesabı zaten ona da sorulacak. Allah diyor ki dönüp dolaşacakları yer aynı yer. Kabir. İnne ileyne iyabehum thumma inne aleyna hisabehum. Son onların hesabı da bize aittir. Yani dünyada biraz dişinizi sıkın. Merak etmeyin. Ölür ölmez zaten benim elçilerim işlerine bakacak diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah müminlerin kalplerinden korkuyu çekip alıyor, kâfirlerin kalbine veriyor. Normalde korku fıtrî bir şeydir. İnsan korkar. İnsan aslen böyle bir varlıktır. Kendinden daha güçlüsünden, görmediğinden, bilmediğinden insan bundan sakınır, insan bundan korkar. Ancak Allah ayette dediği gibi, mesela en basitinden savaş. Ayette şimdi söyleyeceğim, savaş. İnsan korkmaz mı? Bomba, yani tepenizden aşağı bomba yağması kimin hoşuna gider? kurşunların kafanıza yani çu çu diye geçmesi kimin hoşuna gider yani kimsenin hoşuna gider herkes korkar ama Allah ayette diyor ki Allah müminlerin korkularını emniyete çevirmeye kadirdir yani Allah'ın emri olan Allah yolunda cihadı ikame ederse müminler Allah teala onların o korkularını emniyete emana rahatla kurtuluşa çevirmeye kadirdir ama kim için Allah'tan korkan Allah'tan sakınan Din günü Allah'ın huzuruna çıkıp Allah hesap vereceğini düşünen, tefekkür eden insanlar için bu böyledir. Sure bu ayetle bitti. 26. ayetti. Zaten 26 ayetten müteşekkildi. Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde inşallah gene Mekki surelerde fecir suresini tefsir etmeye gayret edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsin ve şeytanımdandır. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en tessafir ve